Allahümme salli ve sellim ve barike ala abdike ve resulike Muhammed ibni ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira emma ba'd. Muhterem kardeşlerim, sizinle bu dersten daha önceki dersimizde İslam'da ilmin fazileti ve ilim ehlinin yeri dersimizin birinci kısmını bitirmiş bulunuyorduk. İkinci bölümü ise ilim ehlinin yeri veyahut değeri, ahlakı bunun üzerine olacaktır inşallah. Uteala. Geçenki dersimizin hülasası ilmi ezberlemenin ve sonra da onu başkalarına nakletmenin faziletini gördük. İlim öğrenmenin bazı Adaplarını gördük, onlarda kısaca şudur, birincisi mütevazi ve edepli olmak, ikincisi ilim meclisine herkesi kabul etmek, aynı muamelede bulunmak, talim hususunda aralarında bir ayrım yapmamak, üç, ilim öğreten kimseye saygılı olmak, değerini bilmek, hakkını ve şahsiyetini korumak. Dört, ders veren zatın sözünü kesmemek, soru sorarken izin istemek. Beşinci adam ise ders veren zata bildiğin bir meseleyi aktardığında sözünde ona ortak olmamak. Altıncısı ise ilim e, ilmin vehbi <gülüyor> veyahut e, ledunni mi oldu, vehbi ledunni veyahut kesbi mi olduğu üzerinde. Bir soruya cevap verdik. Ve ilmin vehbi veya ledünni değil, kesbi olduğunu görmüş olduk. Buna daha bir delil zikredebiliriz. O da şu rivayettir. an Abdullah bin Amr ibn-i'l-Az anhu Bu rivayet tabi sahabiye ait bir sözdür. İnne la yüledu alimen. Hiçbir kimse alim olarak dünyaya gelmez. وَالْعِلْمُ بِالْتَّعَلُّمِ İlim ancak öğrenmekle olur. Bu rivayeti İbn Ebi Haysem'e ilim kitabında nakletmiştir. Sayfa 136. Tabi bu dört tane eser vardır. Bunlar bir kitab halinde toplatılmış. Ve o kitapların sırasına göre teselsür rakam verilmiştir. O rakama göre zikrettim. Ve bu dört eseri Şeyh Elbani tahkik etmiştir. Ve bu mevzuda gelen bir şüpheye cevaplandırdık. O da "Vette kullâ ve yuallimuke kullâ" ayeti. Allah'tan korkun, Allah da size öğretsin. İlmi hem taleple ve hem de Allah'ın müyesser kılmasıyla kişiye nasip olduğunu gördük. İlmin hiçbir kimsenin ayağına gelmediğini, edeben tahsil edilen yere gidilmesinin gerekli olduğunu da görmüş olduk. Daha sonra ilmin tarifini ve ilmin kısımlarını da görerek dersimizin birinci kısmını veya bölümünü bu şekilde bitirmiş olduk. İkinci bölümü ise bugün inşallah-u Teala bunu göreceğiz. Mehdi'nin İslam'daki yeri ve değeri. Lüzumumuza bir ayeti i ile başlayalım. قال تعالى: أستعوذ باستعيذ بالله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Allah hikmeti kullarından istediğine verir. Kime bu hikmet verildiyse kendisine çok çok Hayırlar ihsan edilmiştir. Bu ayet-i kerime Bakara Suresi'nin 269. ayet-i kerimesidir. Bununla ilim ehlinin ilim ehline çok hayırlar verildiğine bu ayet-i kerime işaret etmektedir. Buradaki hikmet kelimesini alimler ilim olarak tefsir etmişlerdir. İlim ehli, yani alimler, Allah'ın haklarında hayır dilediği kimselerdir. Allah'ın haklarında hayır dilediği kimselerdir. Bu mevzuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den Muavvet İbni ebi Sufyan'ın bir rivayetinde Kal, Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem من يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي din Allah, kimin hakkında hayır dilerse, onu dinde fakih kılar. Yani dinde ilim sahibi kılar. Bu rivayeti, Şeyhan, Bukhari ve Müslim nefretmiştir. Tabarannin ve Bezzarın, İbn Sultan gelen rivayetinde ise, şöyle bir ziyadelik vardır. قال... وَيُلْهِمُهُ رُشْدَهُ fihi. Evet. Ve dinde yani ilimde ona doğru olmasını, istikamet sahip olmasını ne yapar? İlham eder. <gülüyor> ihsan eder. İlim ehli adamdan derece bakımdan üstündür. Bu mevzuda Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Yarfa Allahu allazina amanu minkum. İşinizden iman eden kimseleri Allah yükseltir. Ve allazina utul ilma derecat. Lakin kendilerine ilim vermiş kimseler ise onları daha fazla, daha yüksek derecelere yükseltir. Bu ayet kerime Mücadele Suresi'nin 11. ayet-i kerimesidir. Bu mevzu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bazı rivayetleri görelim. ''An ebi umametel bahili'' ''Kal zukira li rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem'' ''Raculan'' Allah rasulü sallallahu aleyhi ve selleme iki insan zikroldu. ''Ehaduhuma <gülüyor> abid'' ''Vel aharu alim'' ''Birisi abid'' Rabbine çok çok kulluk eden Diğeri ise alim olan bir kimse'' Yani bu ikisinin hangisi daha üstün ve daha hayırlıdır? Fakal Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Fadl al-alimi ala al-abidi tefaddi Alimin abid üzerine fazileti Rabbine çok çok eden kimsenin üzerine bir alimin fazileti benim Sizden olan, size daha fazla olan, size karşı daha fazla olan faziletimdir. Yani benim size karşı olan üstünlüğümdür. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabesiyle kendisi arasında bir alimin abiden daha üstün olduğunun teşbihini yapmıştır burada. Bu rivayet-i Tirmizi e, etmiş, hasen sahih olduğunu söylemiş. Şeyh de, Mişkatül Mesabih de bu rivayetin sahih olduğunu söylüyor. Meşhur Ebu Derda'nın ilim hakkında bir hadisini, uzun bir hadisini bilirsiniz. Bu hadisin bir kısmında şöyle denilmektedir. An Ebu Derda, An Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselleme kal. Ebu Derda, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vessellem'den şunu nakleder. Hadisin bir kısmıdır bu. Ve innel <gülüyor> alime yestagfiru lehu men fil semavati ve men fil ard vel hitani fi cevfil ma Alim için göklerde ve yerde ne varsa denizin içinde, suyun içinde balıklar bile ona istiğfar ederler. Yeryüzünde ne kadar mahlukat varsa semada ne kadar mahlukat varsa o alim için ne yaparlar? Rablerinden istiğfar dilerler. وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ Bir alimin, bir abide, Allah'a Allah çok çok kulluk yapan bir abide üstünlüğü, ayın bedir gecesinde, yani ayın on dördünü kastediyor, diğer yıldızlara yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Nasıl ki ay... Bedir gecesinde tam parlak olarak, tüm olarak, kamil olarak görünür. Bütün parlaklığıyla diğer diğer yıldızlara karşı daha üstün olarak görünür. İşte bir alimin bir abide karşı üstünlüğü bu şekilde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teşbih yapmıştır. Ve innel ulema varasetul enbiya. Alimler de peygamberlerin varisleridirler. İlimde mirasçılarıdırlar. Bu rivayeti Ahmet, İmam Tirmizi, Ebu Davud, İbni Mace, Darimi bu rivayeti tahmin etmişlerdir. Ve Mişkatül Mesavih'te Şeyh Elbani bu rivayeti tahmin etmiştir. İlmini başkalarına öğreten, nakleden alimin mükafatı nedir? <gülüyor> Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayetler gelmiştir. Ben buraya sadece birkaçını yılı zikrettim. An Enes İbni Malik'in Anil Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Bu rivayeti Enes İbni Malik Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den nakleder. O da şöyle buyurdu. Men <gülüyor> alime ilmen, men alleme ilmen fe lehu ecru men bihi. Kim bir ilmi öğretirse o ilimle amel eden kimsenin ecri kadar ona ecir vardır. Layen yenkusu min ecril amili şey. O ilimle amel eden kimsenin de ecri hasi surette eksilmez. Fakat ona verilen ecir kadar da ona ilim amel etmesine sebep olan o ilmi öğreten kimseye onun kadar da ne yapılır? Ecir ve mükafat verilir. Bu rivayeti İbn-i Mace etmiş ve Şeyh Elban de bu rivayeti tahsin etmiştir. Diğer bir rivayet ise Ebu Umame <gülüyor> rivayet eder. An Ebi Umame tel bahili ar sallallahu aleyhi ve selleme kal. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. İnallaha ve melaikatehu ve ehli's semawati ve'l ardı hatta'n nemlete fi juhriha ve hatta'l hūt Allahu Teala ve onun melekleri gökler ve yer ehli ne kadar mahlukat varsa karınca bile deliğinde olan karınca bile ve balık bile La ala muallimi'n nas'el hayr. <gülüyor> İnsanlara iyiliği, hayrı öğreten kimseye talavat getirirler. Allahu ekber. Bu kafaati görüyor musunuz? Arkadaşlar. Cenab-ı Hak melaikeleri, göklerde ve yerde bütün mahlukat hepsi hatta deliğinde olan karınca ve balık Denizdeki balık insanlara hayrı öğreten, iyiliği öğreten muallimlere ne yaparlar? Salavat getirirler. Bu rivayeti Tirmizi tahcir etmiştir ve Şeyh Halbani de bu rivayeti tahcir etmiştir. Muhterem kardeşlerim, hakiki alim olan kimse, ilim mehlinde olan bir kimse Allah'tan korkan kimsedir. Allah'tan korkan alimdir. Yani... Korkmadan kastımız ilmiyle amel eden kimsedir. Bu mevzuda Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti kerime zikredilmiştir. Kâle Teala Estaizu Billah allah Teala şöyle buyurdu İnnemâ yakhşallâhe min ibâdîl ulemâ Dikkat edin. Allah'ın kullarından Allah'tan ancak alimler korkar. Alimler ancak Allah'a karşı haşiyet içinde, korku içindedirler. Bu ayeti kerimeyi, kerime Fatır suresinin 28. ayeti kerimesidir. Bu mevzuda bazı rivayetler vardır. An İbn Amir İbn Amir burada bize bir sahabenin Rabbinden ne kadar korktuğunu bize anlatır. Kâne Ebu Derda radiyallahu anh, Allah kendisine razı olsun Ebu Derda, unutmayalım ki ilim konusunda en geniş ve uzun hadisi nakleden bu sahabidir. Yakul, Ebu Derda şöyle derdi. İnna ma axta mi Rabbim yem el Qiyama? An tedgouni'ye Rüüs el Xalâiq. Öyle bir günden korkarım ki Rabbim beni o gün bütün insanların huzurunda beni çağırır. Feyakul, Feyakul li ya Uwaymir. Bana der ki, Ey Uwaymir, Uwaymir, Amir isminin tasviri, Amircik anasından. <feyakul> Bana tabi seslendikten sonra derim ki lebeyk ya lebeyk Rabbi. Rabbim evet buyur. Ne diliyorsun? Feekul Ma amilte fi ma alimt Ma amilte fi ma alimt Öğrendiğin ilimden hangileriyle veya neyle amel etsin? Böyle bir günün Gelip de Rabbim beni bu meseleyi sormak için beni çağırmasından ondan korkarım diyor. İşte hakiki alim Allah'tan korkan ve haşit içinde olan alim bu şekilde olan insanlardır. Bu rivayeti Beyhaki ve Darimi sahih bir senetle taklitmişlerdir. etmişlerdir. An Süfyan. Burada Süfyan es de olabilir. Çünkü Tabi imamlarındandır. İbn Uyeyne de olabilir. Ennâ Ömer, Ömer İbn-i Khattab radiyallahu anh <gülüyor> arkadaşlar bu rivayete çok dikkat edelim bize çok şey öğretecektir Süfyan diyor ki onlar İbn-i Allah kendisine razı olsun kal Ka'lenni Ka'b Ka'b İbn-i Malikya dedi ki men erbabul il ilim erbabı kimdir sana soruyorum İlim ehli, ilim erbabı kimdir? قال اَلَّذ۪ينَ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ Bildikleriyle amel eden kimselerdir ilim erbabı. قال dedi ki فَمَا أَخْرَجَ الْعِلْمَ min قُلُوبِ الْعُلَمَاءِ Allah-u Ekber Alimlerin kalplerinden ilmi çıkaran nedir? Yani alimlerin kalplerinden ilmin çıkmasına, ilmin kalkmasına sebep olan amin nedir? Biliyor musun? Kal et tamir. Dedi ki, alimdeki o alimlerde olan tamakarlık. Bir alimde kalbinde ilim yerine tamakarlık yerleştiği an, ilim tamir kalkar. Tamakarlık, her şeyi arzulaması ve istemesidir. Yani onun arzuları ve istekleri bitmez, devamlı kendisindeki kendisinde dünya arzusu ve onun üzerine e, uzun gayretler ve çabalar sarf etme, onun için uğraşma, meşgul olma. İşte alimlerin kalplerinden ilmin çıkmasına seb olan budur. Tamakarlıktır. <gülüyor> Alimde tamakarlık olduğu müddetçe insanlar arasında adam arasında o alimin ne yapacaktır? Değeri düşecektir. Ve ilim erbabına sayılmayacaktır. Bunu anlamak çok basittir. Bir alim kalkıp kendi şahsiyetini, vakarını, heybetini insanlardan basit şeylerle, basit şeyleri tamakarlık ederek, onun ondaki olan mala veya bir şeye göz dikerek herkesten kalkıp bir şeyler istemeye Kalkışsa, bu defa ister istemez ne olacaktır? Onun değeri, belki düşecektir. Evet. kulli hal, bu rivayet zayıf bir rivayettir. Fakat diğer yukarıdaki rivayetleri desteklemektedir. Sadece meseleye ışık tutsun diye bunu zikretmiş oldum. İlmiyle amel etmeyen alimin durumu nedir? İslam'da, ilmiyle amel etmeyen alimin durumu nedir? Birincisi insanlar nazarında onun mevki'i ve değeri düşer. Kat'i surette e, değeri kalmaz. İkincisi ise ilmini Allahu Teala kestirsiz hale getirir. İnsanlara Tesir edemez, Vaaz ve sohbetlerinden istifade kalkar. Kendisi amel etmediğinden, tatbik etmediğinden dolayı Allahu Teala, onun o konuşmasında, sohbetindeki tesir, avam ile veya irşat olan kimselerle kendisi arasındaki o manevi bağlantı, tesir gücü Allahu Teala bunu elinden alır. Bu kalmaz. Üçüncü hal, Allah'ın gadabına uğrar. O alim, Allah'ın gadabına uğrar. Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Kale Teala, Ya eyyühellezine amenû lima tekûlûne ma la tef'alûn. Ey iman edenler! Yapmadığınız şeyleri insanlara niye söylüyorsunuz, yapmalarını söylüyorsunuz? Kebure makden indallâhi en takulu ma la tef'alûn. Yapmadığınız şeyleri insanlara söylemeniz var ya, işte bu Allah katında Allah'ın maktını maktını yani Allah'ın kızmasını, gadaba, gadab etmesini ne yaptı? Büyü, büyüttü. Evet, büyüdü. Böylelikle bu ayet-i kerime ışığında ilmiyle amel etmeyen alime hususen Umumende avam tabakasına Cenab-ı Hakk'ın gadabı vardır. Evet. Dördüncü hal ise ahirette ilmi kendi aleyhine hüccet olur. Düşünebiliyor musunuz? İlmiyle amel etmeyen bir alimin durumunu göz önünde tutalım ve girmiş olduğu zararlara bakalım. Bunlar dört tanedir. Sonuncusu ahirette İlmi kendi aleyhine hüccet olur. Kale Biş İbnül Haris. Biş ibnül Haris buyurdu ki, El ilmu hasanun, <gülüyor> limen amile bihi. Amel eden kimse için ilim güzel bir şeydir. Ve men nem ya'mel ma abarrah. Fakat amel etmeyen kimse için o ilim ne kötüdür. Ve kâl hadi hucaç ev hü işte bu ilim bunlar kişi üzerine nedir hüccetlerdir veya hüccettir. yani alamen alime bilen bir kimse için nedir aleyhine hüccetlerdir evet kale <gülüyor> sirri sakati sirri sakati buyurdu sirri Cüneydi bagdad'nin hocalarındandır kulleme atte ilmen ketiil aleyke aleyket Allahu Ekber Her ilim öğrenmek <gülüyor> talep etmek istediğinde senin üzerinde Allah'ın kücceti aleyhine hüccet ikam etmesi daha da müekkettir. Eğer o ilminle amel etmezsen. Evet. Kale <gülüyor> Muhammed İbni Sem'un el vaiz Muhammed bin Sem'un vaiz olan bu şahıs buyurdu كُلُّ مَنْ لَمْ يَنْظُرُ بِالْعِلْمِ فِي مَا لِلّٰهِ عَلَيْهِ Dikkat edelim bu rivayete. Allah'ın o kişi üzerinde hakkı olan hususlarda ilme, ilmine bakmazsa, nazar etmezse, hangi konularda Allah'ın hakkı vardır, buna bakmazsa, فَالْعِلْمُ حُجَّةُنَ عَلَيْهِ wabal. Onun üzerine o ilmi aleyhine hüccettir ve bir vebaldir, yüktür, mesuliyettir. Evet, bu okuduğun rivayetler, ki daha bir tane geliyor, Bunlar, bunu biterim de kaynağı verelim. li <gülüyor> ba'dihim, bazılarına değildi ki, Ala tetribul ilm, ilim talep etmiyor musunuz? Yani buraya kadar öğrendiniz. Artık daha ötesi gelmiyorum. İlim talep etmek istemiyor musunuz? husumi خُسُومِ el الْعِلْمِ kesir İlmin e, bana karşı düşmanlığı onunla aramdaki husumet çoğaldı. Yani ilim öğrendikçe o ilim bana düşman oluyor. Ahirette aleyhime hücet olacaktır. فَلَا اَزْدَادِ Onun için ziyadeleştirmiyorum. Allah-u akbar. Bu rivayetleri Hatip Bagdadi İktidâul İlm El Amel kitabı ki isminden de anlaşıldığı üzere ilim ameli gerektirir kitabının 184. sayfası. Bu da az önce bahsettiğim dört el yazma kitabının yani Şeyh Elban'in takipmiş olduğu bu dört eserin e, mecmualar arasındadır. Ve sayfa olarak 184 sayfasında bu rivayetler zikolunmuştur. Peki, manevi cezası nedir? İlmiyle amel etmeyen bir alimin manevi cezası ne olabilir? <gülüyor> bu mözdaki rivayetlere bakalım. Hakikaten kardeşlerim bu mözda gelecek olan rivayetler çok dikkat çekici ve çok şiddetli, çeşitli azaplar vaat eden rivayetlerdir. An Enes İbni Malik'i radıyallahu anhu kal. Enes İbni Malik Allah kendisine razı olsun vurdular. Semih'tun <gülüyor> Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem yekul Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim. Merertu leylete usriyebi bi akvamin Miraca çıkartıldığım gece bazı Kavimlerden, topluluklardan geçtim. Oraya uğradım. Evet. Tukradu şefahuhum bimekari ve minnam. Ateşten makazlarla ne yapılır? Dudakları kesilir. Ateşten makazlarla dudakları kesilir. Kultu men heulâ'i ya Cibril Dedim ki ey Cibril bunlar kimlerdir? Bu şekilde şiddetli ve çetin bir azap gören bu insanlar kimlerdir? Kal Hâulâi hutebâü ümmetikellezîne yekûlûne mâ la İşte bunlar senin ümmetinin hatipleridir. İnsanlara vaaz ve irşatta bulunup da yapmadıkları şeyleri insanlara buyuran ve söyleyenlerdir. Allah e, cümlemizi bu şekilde olmaktan muhafaza buyursun. Bu rivayeti i̇bn Hibban, Beyhaki rivayet mektedir. Ve zâd i̇bn ve Beyhaki fi rivayetillehumâ. İbn-i dünya ve Beyhaki ise onlar rivayetinde sonunda şöyle bir ziyadelik vardır. Yakraûne kitâballâhi ve lâ ya'melûne bih. Onlar ki Allah'ın kitabını okurlar. Fakat onunla amel etmezler. Bu rivayeti Şeyh Albani, Sahih Terhib ve Terhib kitabında bunu tavsiye etmiştir. Diğer bir rivayette ise An-Ussametübni Zeyd Bu rivayet Üssam'a ait bir rivayettir. Allah kendisine razı olsun. Ennehu sevi'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakul. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle derken işittim yüce u bir raculi yevmel kıyame kıyamet gününde kişi ne yapılır getirilir seyul kafin nar ve ateşle hatırlır tetendeliku aktabuhu sidur biha kema yeduru elhimaru bi rihah ve karnından ve etrafından bağırsakları çıkar bağırsakları çıkar Evet, aktap, cem'u, e, kitap veya kitap, bunlar, e, bunlara bağırsak deniliyor. Aynen, değirmenin etrafında bir merkebin, eşeğin döndüğü gibi, o insanın o bağırsakları ne yapar? Kıyamet gününde, o kişi ateşe atıldığında, o bağırsakları meydana çıktığında, vücudun etrafında aynen der etrafında merkemin döndüğü gibi bu bağırsaklar döner. o fete ehun aley cehennem ehli o insanın başına toplanırlar feyapul <gülüyor> ya fulan. derler ki ey falan maşuka sana ne oldu el tekun te bil meu ve tenha ani'l münker iken insanlara iyiliği emreden ve onları kötülükten alıkoyan birisi değil miydin Sen dünyada iken insanlara iyiliği emredip de onları kötülükten alıkoyan birisi değil miydin feyakul <gülüyor> <gülüyor> der ki kuntum amelukum bil maruf velakin evet doğru ben size dünyada iken iyilik emrediyordum ama bu iyiliği, bu marufu, bu hayrı kendim yapmıyordum. Ve hakum aleşri ve Sizi kötülükten alıkoyuyordum ama bu kötülüğü ben irtikab ediyordum. Bu şerr'i ben işliyordum, buyurdum. Bu rivayeti Şeyh'an Bukhari ve Müslim tahkik etmişlerdir. Hadislerde ilmin kendisine fayda vermediği alimin misali olmuştur. İlminin kendisine fayda vermediği alimin misalini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle anlatmıştır. An Cundut İbni el-Ezdi radiyallahu an Allah kendisine razı olsun. Cundut İbni Abdullah Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden şu rivayeti nakleder. An Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kal Meselü lezî yuallimûnen n-nâse'l-hayra ve İnsanlara hayrı öğretip de kendi nefsini unutanın misali, kemeseli's-sirâc aynen bir bir mum gibidir. Yulî'u uli nasi ve yahriku nefsahü. İnsanlara ışık tutar Aynen mumun ne yapıp ışıklandığı etrafı ışığa boğdu gibi ne yapar? O insanları aydınlatır. Bu şekilde ışıklandırır. Lakin böyle olduğu halde mumun ışıklama neticesinde kendini yakıp bitirdiği gibi o alim de ne yapar? Kendi nefsini yakıp bitirir. O ilim ona fayda vermez. İşte onun misali aynen bir yanan, bir etrafı ışıklandıran mumun misali gibidir. Evet bu rivayeti Tabarali kebirinde takırc etmiş. Şeyh Albani de bunu tezghi ve terhifte bu rivayeti tahsil etmiştir. An Ebu Hureyre radiyallahu anh. İkinci rivayetimiz ise Ebu Hureyre. Allah kendisine razı olsun. Kalk. Kâne Rasûlullahi sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdular. Bu hadiste ise Allah Rasûlü sallallahu aleyhi ve sellem, ilmiyle e, amel etmeyen, yani ilminin kendisine fayda vermediği alimin ayrı bir misali getirir. Mefelü "Alimin, la yuntefe'u bihi, kemese'li kenzin, la yunfe'ku minhu fi sebîlillâh, Allahu ekber. İlminin kendisine fayda vermediği bir alimin misali Allah yolunda Allah yolunda oradan yani o defineden ken define demektir. O maldan veyahut Allah yolunda infak olunmayan he, bir define veya bir bütçe veya bir mal gibidir. O misal, yani o, o alimin misali. Nasıl ki İlim kendisine fayda vermedi. İlim e, aynen merkebin mal yükü gibi üzerinde ilmi yükledi. Fakat kendisine fayda vermedi. İşte aynı şekilde bunun misali Allah yolunda infak olunmayan bir he, define gibidir. Bu rivayeti Ahmet Darimi etmişler ve Şeyh Halbani de sahih tergipte bu rivayeti tahsin etmiştir. <Gülüyor> bir ilim adamının ilmini gizlemesi kat'i surette yasaklar, yasaktır ve haramdır. Bu manzuda bazı ayet-i kerimeler gelmiş ve şiddetli rivayetler gelmiştir. Bu bahsimizle İslam dininde alimlerin yerini ve değerini sadece bir bölümünü görmüş oluyoruz. İnşallahu teala bir dahaki dersimizde bu baksimizi sona erdireceğiz. Bu kısmı da görelim. Böylelikle dersimizi bitirelim. Bu rivayetlerle ve bu ayet kelimeli ile dersimiz hitamı misk olsun. Allahu Teala. Allahu Teala şöyle buyurdu: İnnâ ladin yaktumun ma anzelnâ min albiynat ve alhuda. Min bagdi ma biynnahu fil alkitab. Biz Kitapta insanlara beyan ettikten sonra Allah'ın indirmiş olduğu beyinatı, apaçık delilleri, ayet-i kerimeleri ve hidayeti gizleyenler var ya. Ula'ike yel'aluhumullah. İşte Allah, Allah'ın lanetine uğradığı kimseler bunlardır. Veyahut Allah'ın lanet ettiği, lanet okuduğu kimseler bunlardır. Ve ona lanet edebilecek kimseler de, lanet ediciler de o kimselere lanet okurlar. Bu ayet-i kerime Bakara suresinin 199. ayet-i kerimesidir. Yine bu mevzuda Al-Imran suresinin 178. Ayet kerimesinde, ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Kâle teâlâ estaizu billâh. وَاِذْ اَخَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُ kitap Kendilerine kitap vermiş, kitap verilmiş kimseler. Yani ilim ehline, ilim ehlinden allah Teala misak, söz aldı. Ne sözü? لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ Siz, bu ilmi, bu kitabı, İnsanlara kesinlikle kat'i surette beyan edeceğiniz, edeceğiniz edeceksiniz ve bunu kat'i surette de gizlemeyeceksiniz diye Cenab-ı Hak onlardan ahd söz aldı. فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ Onlar bu Allah'a vermiş oldukları ahdi ve sözü sırtların arkalarına attılar. وَاِشْتَرُوا بِهِ سَمَنَا قَلِيلًا Onu az bir ücretle Ne yaptılar? Bu kitabı ücret mukabili sattılar. Ya. Bu şekilde ilmi değerini kaybettiler. Mala karşı ilimlerini tebdil ettiler. Aynen az önceki tamakarlık ilmi zayi ettiği gibi bu şekilde de ne yaptılar? Az bir ucuz bir ücrete o ilmi sattılar. Allah'ın ayetlerini ilmini Bu mevzuda çok rivayet gelmiş fakat lafızlar Biblia'ya yakın olduğu için ben sadece bir tane buraya aldım. Bu da Ebu Hureyre radıyallahu anh, rivayetidir. An Ebu Hureyre te radıyallahu anh'u kal kal sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakleder. Men su an ilmin Alimehu Kişi bilmiş olduğu bir ilimden sorulursa Sunneketemehu O şahıs da kendisine sorulan o ilmi gizlerse Uljime yevmel kıyameti bilicami minnar Kıyamet gününde kendisine ateşten ağzına bir gem vurulur. Ta ki orada bu dünyadayken ilmi insanlardan gizleyen ketmeden birisiydi. Alamet ve işaret olsun diye kıyamet gününde ağzına ateşten bir gem vurulur. Evet. Bu rivayeti Ebu Dağut Çirmizi ve İbn Hibban Beyhaki ve Hakim müstederekinde takvih etmişler. Tevhib ve terhibde Şeyh Elbani bu rivayetin sahih olduğunu söylemiş. Evet Mözümüz baksimiz Bugün buraya kadardır inşallah Dersin geri kalan kısmını Cenab-ı Hak Elverirse nasip ederse ileride Kalan kısmını işleyeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi ilim öğrenip de ilmiyle amel eden kullarından eylesin Şayet ilmiyle Amel edemeyecekse haddini bilen daha fazla ilim öğrenmeden öğrendikleriyle amel eden kullarından eylesin. Ve amelinde de bizleri ihlas sahibi olsun. Bizleri hizmetimizde ve davamızda muvaffak kılsın. Ve ahir davana inel hamdulillahi rabbil alamin. Auzu billahi minish Bismillahirrahmanirrahim.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 wa adl amana, w nasah al umma, w jahad fi illahi hak jihadi, w abdallah ta'ala hak ibadeti. Allahu nussalli wa sallim wa barakka ala abdika wa rasulika Muhammad bin Abdullah, w ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman Muhterem kardeşlerim, İslamda ilmin fazileti ve ilim ehdinyeri. Sohbetimizin ilmin fazileti bölümünü bitirmiş ve ilim ehlinin İslam'daki yerinin bir kısmını daha önce gördük. Bugünkü dersimizde ise kalan kısmını bitirmeye çalışacağız inşallah ustala. Bitiremezsek ileriki yapacağımız derslerle itimam ederiz. Geçen dersimizde Alimler Allah'ın haklarında hayır dilediği kimseler olduğunu gördük. de ilim ehlinin avamdan derece bakımdan daha üstün olduğunu da görmüştük. İlmini başkalarına öğreten alimin mükafat sahibi olduğunu da öğrendik. Hakiki alim Allah'tan korkan kimse yani ilmiyle amel eden birisi olduğunu da gördük. İlmiyle amel etmeyen alimin durumunu öğrendik ve bunlar da şunlardı. A. İnsanlar nazarında onun mevkii ve değeri düşer. B. Allah onun ilmini tesis, tesirsiz hale getirir, insanlara tesir edemez, vaz ve sohbetlerinden istifade kalkar. C. Allah'ın gadabına uğrar. Ayet-i de geldiği gibi. D. Ahirette ilmi kendi aleyhine hüccet olur. Binaenaleyh bu durumda olan kimse hakkında onun rivayetlerde e, bazı manevi, onun hakkında bazı manevi cezalar gelmişti. Bunları da gördük. İlmin kendisine fayda vermediği alimin misalini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başkalarını, başkalarını aydınlatan fakat yanan, kendisini yakan bir mün, münün misali olarak getirdiğini gördük. Veyahut onu bir infak etmeyen bir defineye benzetişinde gördük. İlim ehlinin Allah'ın ihsan ettiği bu ilmi başkalarından gizlemesinin yasak olduğunu yani haram olduğunu da öğrenmiş olduk. Evet. Şimdi dersimizin kalan kısmına devam ediyoruz. Muhterem kardeşlerim fetva ilim ehline sorulur. İlim ehlinden kastımız köklü bir şekilde temelden yetişmiş, ilim öğrenmiş bir kimsedir. Fetva, kat'i surette cahil olan insanlara sorulmaz. Bu da Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. قال تعالى استعيذ بالله فَسْأَلُوا اَهْلَا Zikri, اِنْ كُنْتُمْ لَا Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorunuz. Burada bu tefsirciler zikir ehlinden kasıt ilim ehli, ehli olduğunda ittifak etmişlerdir. Bu ayet-i kerimede Nahil suresi 43 ve Enbiya suresi 7 iki yerde, yerde Kur'an-ı Kerim'de varit olmuştur. Ancak bu bilinmesi gereken bir husus vardır ki o da soru soranın üç hedefi vardır. Soru soran kimsenin üç tane hedefi vardır. Birincisi istifade etmek, bir hüküm öğrenmek, akabinde onunla amel etmek. Asıl olan da budur. Siz böyle olmaya çalışınız. İkinci hedef alimin bilgisini denemek, seviyesini ölçmek. Üçüncü hedef, alimle mücadele etmek, başka bir alimin fetvasıyla çatıştırmak veya, veya ruhsat ve havasına uyanı almak. Bunlar İslam'da mezmum olan soru sorma tavırlarıdır. Bir de bilmemiz gereken bir husus vardır ki o da alimin bir soruya cevap e, verememesi, veremezse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 Bir de bilmemiz gereken bir husus vardır ki o da alimin bir soruya cevap e, verememesi. Veremezse bu onun kadrini ve kıymetini veyahut değerini tükürmez. Bu da Abdullah-i Mes'ud'dan mevkuf bir rivayet vardır. Şöyle buyuruyor. Al-Abdillahil-Mes'udin kal, eyyühe <gülüyor> nâs, abdullah Mes'ud, insanlara seslenerek, şöyle buyurdu. Ey insanlar, menehali me şeyen felyekul bihi ve men lem ya'lem felyekul Allahu alem. Kim ilimden bir şeyler bilirse onu söylesin. Kim de bilmiyorsa desin ki Allah daha iyisini bilir. Kimin o hakkında bir malumatı yoksa desin ki Allah daha iyisini bilir. Fe inne ilmi en tekul bima ta'lem Allahu alem. Senin bilmediğin bir şeye Allah dâisinin bilir demen bu da ilimdendir. ilimden sayılmıştır. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم Çünkü Allahu Teala peygamberine, nebisine şöyle seslenmiştir. Kul ma eselukum alayhi min ecr. Ey habibim, onlara de ki ben sizden bir eciz veya bir mükafat talep etmiyorum. Ve <gülüyor> ma ene minel Ben de Tekellüf sahiplerinden, tekellüf eden, kendisini zorlayan kimselerden de değil. Bu ayet kirmi saat süresinin 86. ayet girmiştir Burada ben tekellüfler, tekellüf eden, tekellüf sahiplerinden değilim. Ne kastım? Yani sizin sorup da benim bilmediğim şeylere kendimi zorlayarak kafamdan atarak size cevaplar vermiyorum. Bir soruya cevap veremeyecek veya o sorunun cevabını bilmeyen bir kimse kendisini zorlayarak o soruya cevap vermeye kalkışmasın. Bu eğer vermiş olduğu cevap hatalıysa hem kendisi sapıtır hem de başkalarını sapıtır ve onların viziri yani günahı amel eden insanlar sayısınca o fetva veren kimse üzerine de yüklenmiş olur. <gülüyor> Bunlar Allah'a sanırız. Bu da tabi o alimin vermiş olduğu fetva yanlış olduğu anlaşılınca yine aynı şekilde onun değeri ve kadri düşecektir. Bilakis insan bir konuda fetva verdiği meselelerde hükümlerde acele etmemeli, araştırmalı, hakkı talep etmeli ve bu mevzuda e, samimi ve iyi bir niyete sahip olmalı. Bu rivayet muttefakun aleyh bir rivayettir. Sahabeler zamanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kendilerine da tekellüf etmeyip bilmediği şeyler şeylerde bilmiyorum deme vakaları çokça sabit olmuştur. Buna örnekler verebiliriz. En Cerir bin Mut'e anla raculan sela sallallahu aleyhi ve sellem feqal Cübeyr İbn Mut'im naklediyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e soru sordu. Dedi ki: "Eyyul bilad? Bazı rivayetlerde eyyul emakin ve eyyul biqa. Hangi beldeler veya hangi yerler şer Da şerdir. Yani kötüdür. Qale la adri hatta es'al." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki bilmiyorum. Ta ki Cibril'e gidip soruncaya kadar. Fesale Cibrile an Ve bunu Cibril aleyhisselama ne yaptı? Sordu. Faqale la adri hatta esel. Cibril aleyhisselam da bu soru karşısında bilmiyorum dedi. Ta ki gidip sorayım. Fentalaka. Ayrıldı oradan. Gitti. Sunmece fekal. Ondan sonra geldi. Dedi ki, İnni se'eltu Rabbi'e en Bundan ben Rabbimden sordum. Fekale şerrul biladi el esvâd. Ve bana dedi ki, beldelerin veyahut yerlerin en şenlisi çarşılardır. Bu rivayeti Ahrecav ev Ahmed vel hakim Si sahî. İmam Ahmed Müsteden hakim de müstedekinde sayrısına takjit etmişlerdir. Hadisin bir kısmında ise en hayırlı beldeler veya yerler camiler Allah'ın mescididir tabiri gelmiştir. قال الحاكم عقب هذا الحديث عقبَهُ هذا الحديث أصل في قول العالم لا أدري İmam Hakim bu hadisin akabında şöyle demiştir akabinde bu hadisi şerif bir alimin bir soruya cevap verirken bilmezse bilmiyorum demesi bir kaydedir ha bu hadis sen hüküm çıkarılmıştır bir kaydı olmuştur bir asıldır an ali bin bital tal Az Ali radıyallahu an kendisine mekuf bir rivayet geliyor buyurdular. 5. لَوْ سَافَرَ فِيهِنَّ رَجُلٌ اِلَى الْيَمَنِ كُنَّ فِي عِيْوَدٌ مِنْ Beş şey vardır ki, beş kimse vardır ki, kişi Yemen'e bu, bu beş kimseyi görmek kastıyla ziyaret ederse, onun o yolculuğuna bir bedel sayılabilir, bedel olur. Yani yolculuğu yapmasına değer. Birincisi, la يَخْشَى abdun illa رَبَّهِ gittiği o kimse yani. Öyle bir kimsedir ki o sadece Rabbinden korkar. Hani sadece Rabbinden korkan bir kimse. İkincisi ise وَلَا يَخَافُ illa ذَنْبًا O kimse ancak ve ancak günahından korkar. Günahından çekilir. Üçüncüsü وَلَا <gülüyor> Bizim bu mevzumuzla alakalı. وَلَا يَسْتَحْلِ مَنْ لَا يَعْلَمَا اَنْ يَتَعَلَّمْ Evet bu üçüncüsü oluyor. Dördüncüsü de gelecek. Bilmediği şeyi öğrenmekten haya etmez. Bilmediği şeyi, he, öğrenmekten, taallüm etmekten haya etmez, çekinmez. Dördüncüsü: "Vela yastahi men ya'lema izâ <Sessizlik> süle an mâ lâ ya'lem en yekûle Allahu a'lem." Bilen bir kimse bir şeyden sorulduğu zaman bilmediği bir şeyden sorulduğu zaman Allah daha iyisini bilir demekten haya etmez. Ve sabr mü'l-dini bi menzile'r ra's min el Dinde sabır cesetteki baş gibidir. Dinde sabır cesetteki insanın vücudundaki başı gibidir. İza kutia'r ra's o, savao tağa al jasad. İddaa kuti al rəsû sava, ya bir rivayet tağa al jasad. Baş, ketildiği an o ceset ölür gider. İşte dindeki sabır da öyledir. Bir insandan sabır kalkarsa dini de kalkar. Bu rivayeti imam Beyhaki Methal kitabında, Ebu Nu'in Filye kitabında bunu e, takriş etmişlerdir. Diğer bir rivayet nokuf ya rivayet bu, bu e, göreceğimiz söz yani nakit Abdullah İbni Mes'ud ile Abdullah ibn, e, e, Abbas'tan nakledilmiştir. Onlara ait bir söz. Ali bir Mes'udin diğer bir rivayet ise vean İbn Abbas'ın radiyallahu anhum, ennehu mâ İkisi şöyle buyurmuşlardır. Men eftennâse fî kulli mâ yesteftûneh fehve mecnûn. İnsanların sorduğu, fetfa talep ettiği her şeye fetfa veren, cevap veren bir kimse delidir. İnsanların sorduğu, he fetfa talep ettiği her meseleye cevap veren, fetfa veren kimse delidir. Demişlerdir. Çünkü bütün sorumlu soruların hepsine, fetvaların hepsine doğru cevap vermesi makul değildir. Bu düşünlemez Muhakkak ki hata edecektir. Böylelikle, Bilal Ali her soru, soruya cevap veren bir kimse akıllı bir insan değildir. Bu rivayeti Darimi sünnelinde hat Bagdadi Fil Fıkhı ve Mutafakıh kitabında, Begavi Şerh-i Sünnesinde Amdül Bak El cami Fil Beyanil Ufadli ve diğerleri kitaplarını takdir etmişlerdir. Evet, Diğer bir mesele bir kimsenin alim olduğunu, kendisinin alim olduğunu iddia etmesi en büyük cehalettir. Bir kimsenin alim olduğunu iddia etmesi bu büyük bir cehalettir. Bu mevzuda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den çok değerli dikkatlice dikkat, dinleyeceğimiz bir haber, bir nakil gelmiştir. Bu haber belki Cenab-ı Hakk'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme öğretmiş olduğu gaybi haberlerden bir haberdir. Dikkat edelim. Ömer İbn-i Kattab radiyallahu anhu kal. Ömer İbn-i Allah kendisine razı olsun buyurdular. Kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Yebharu'l İslam hatta tahtelifu't ticaret fi'l bahr." İslam öyle zahir olur ki, öyle her tarafı galip gelir ki, hani duyulur ki tüccarlar İslam tüccarları denizlere kadar giderler, dalarlar. Okyanuslar açılırlar, denizler açılırlar ve hatta yahudul khayl fi sabilillah öyle ki Allah yolunda at atlar bile Allah yolunda dalanlar uzak mesafelere giderler İslam o şekilde her tarafı yayılır Sunma yadhharu qaumun Ondan sonra bir topluluk bir millet ortaya çıkar. Yakra'unel Kur'an Kur'an okuyorlar. Yequlun Fakat derler ki ben akra'u min Bizden daha kim bu Kur'an'ı güzel okuyabilir? Kim okuyabilir benen, bizden daha güzel? Men a'lemu minna Bizden daha kim bilgilidir? Yani en bilgili biziz demek istiyorlar. Men afgahum minna Bizden daha kim fıkıh sahibidir? Şeri hükümleri bilir. İlim iddia, iddiasında bulunuyorlar. Fınna kâle ashabihi Ondan sonra ashabına dönerek dedi ki Her fi ulaike min hayır Bu insanlarda hayır var mıdır? قالوا الله ورسوله alem Dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. قال <gülüyor> اولائك bunlar sizdendir. Bu ümmetten çıkacak. Bunlar bu ümmetten çıkacaktır. He? Ulaiike minkum bunlar sizdendir min hazihi'l umme bu ümmetten çıkacak. Ulaihe hum maqudullar. Allahu ekber. Bunlar ancak cehenneme yakıtılacaklardır. Ancak bunlar cehenneme yakıt olacaktır. Yakıt olanların ta kendileridir. Hakikaten bu rivayet bizleri çok düşündürüyor ve sözlerimizde de bizleri dikkatli olmaya çağırıyor. İlim öğrenen bir kimsenin ilmiyle amel etmesi, mütevazi olmasının gerekli olduğunu bize anlatıyor. İlim öğrenip de boş kurumtular, boş iddialarda bulunup benden daha alim kim vardır, benden daha iyi kim vardır diye bu gibi iddialarda bulunan kimsenin Akibetini görmüş olduk. Bu rivayeti Tabarani Satında, bir de Bezzar zevaidinde hassen bir senetle sahip etmişlerdir. Evet. Ayrı bir mesele alimin zellesi İslam'a büyük zarar getirir. Dikkat edelim. Bir alimin zellesi zelle günahtan daha küçüktür. Küçücük bir hatadır İslam'a büyük bir zarar getirir. İslam'a darbe vurur. Ziyad i̇bn ile Hazreti Ömer radıyallahu anh arasında bir şivar, bir konuşma geçer. Bunu Ziyad İbn-i nakleder. Der ki Kâleli Amar Ama İbn-i Hattab Allah kendisine razı olsun bana dedi ki Hal tanif ma yehdimu'l islam? İslam'ı yıkan şeyin ne olduğunu biliyor musun? İslam'ı heder eden yıkan şeyin ne olduğunu biliyor musun? Kal <gülüyor> kultu Dedim ki hayır bilmiyorum. Kal yehdimuhu zeltu'l alim. İslam'ı bir alemin küçük bir hatası, bir günahı İslam'ı getir. Ve didal'u munafik İkincisi ise وَجِدَالُ bir kitab Münafıkın, münafık bir kimsenin, nifak sahibi bir kimsenin Allah'ın kitabıyla cidal etmesi, mücadele etmesi. O kitabı ne yapıp, he Cidal eden bir kimse, o kitabı çeşitli heva ve hevesine göre yorumlar yapacaktır. Ve sapık sapık he? tevillere başvuracak, isabetsiz hatalı hükümler çıkaracak, ve böylelikle insanları sapıtacaktır. Ruhut insanların zihnini bulandıracaktır. Bu çok mu ey Bir de üçüncüsü İslam'ı yıkan yaka, şey sapık imamların vermiş oldukları hükümlerdir. Çünkü bu sapık olan kim, e, yani Peygamber'in sapıklığı da vasfettiği bu imamlar, insanların imam saydığı kimseler bunların vermiş olduğu hükümlerle de insan amel edecektir ve böylelikle İslam yıkılmış olacaktır evet bazı insanlar da bir alimin zellesini günahını kendine örnek alıp aynı o hatayı işleyecek ve böylelikle bu hatayı böylelikle bu ameli kim işlediğinde falan alim işledi eğer günah olsaydı hata olsaydı Falan alim işlemezdi. Evet. Diyeceklerdir ve kendilerine bunu delil olarak kullanacaklardır. Binaen aleyh bir alimin günahı İslam'ın yıkılışı demektir. Evet. Bu rivayeti darim de Sünem'de etmiştir ve Şeyh Halbani de bunu tavsiye etmiştir. Dolayısıyla alimlerin hareketlerinde çok dikkatli olmalı. İslam'a katil surete muhalif bir amel, bir şey yapmamaya çalışmalı. Ta ki e, İslam'ı sevmeyen, alimleri sevmeyen, alimlerle İslam'la istihza etmeyen, istihza eden, alay eden kimselerin oyuncağı olmaması bakımından çok önemlidir. Çeşitli zamanlarda ve mekanlarda gazete sütunlarında duyuyoruz. Falan, a, falan müftü, falan kadınla zina etmiş. Falan hoca, falan yerde şu kadar paralık kaçmış. Yani bu gibi yalancı gazetecilerin, sahtekarların dilinde oynayacak olmamasına çok dikkat etmeli. Diğer bir mesele, bir alimin re ile hüküm vermesi kat'i surette haramdır. Naslar dışında hüküm vermesi caiz değildir. Re'den kasıt aklıyla veya hevasıyla hüküm vermesi. Kitap sünnete muhalif bir hüküm. Bu mevzuda bazı Rivayetler gelmiştir. Dikkat çekici rivayetler. An Abdullahi ibn Rafiye. Abdullahi ibn Rafiye buyurdular. Kal Su ile ata hani şey. Ataya bir şey su, bir şeyden soruldu. Burada ata İbn Ebi Rebaht olabilir, Mekkeli. Ata İbn da olabilir, Yemenli. Tabi nimamlarından birisidir. Kendisine bir şey sorulmuş. فَقَالَ La Edri Dedi ki ben bu meseleyi bilmiyorum. Qila لَهُ Denildi ki اَلَا تَكُولُ فِيهَا بِرَئِيكَ Bu konuda kendi görüşünle fesha vermez misin? Bir şey söylemez misin? Kendi görüşünle, ait rehimle قَالَ <gülüyor> اِنِّي أَسْتَحْنِي مِنَ اللّٰهِ اَنْ يُدَانَ فِي الْاَرْضِ <gülüyor> بِرَئِيكَ Allahu Ekber Ben yeryüzünde insanların benim görüşümle görüşümü din edinmelerinden Allah'a sınırım. İnsanların yeryüzünde benim görüşümü din edinmelerinden Allah'a sınırım. Belki benim görüşüm kitap şirte muhalif olabilir. Bu meseleyi ben bilmiyorum. Evet. Bu rivayeti darimi ne yapmıştır? Tahrir etmiştir. Evet. Ali'l-Ahmeş <gülüyor> kal buradaki Ahmeş tabinin Allah alem küçüklerinden olacak ve ortaları orta tabaka tribus da orta tabakadan dolabilir. İsmi Süleyman ibn-i Mehrandır. Kal ma semitu İbrahim el-Neh'i yekulu fi şey'in bi ra'yihi Buyurdu ki ben İbrahim Neh'in İbrahim Neh'i kendisi kûseridir ve tabiin büyüklerindendir. İmam Ebu Hanife'nin hocasının hocasıdır diyor ki, ben İbrahim Neha'yı'nın bir şeyde, bir konuda reiyle, kendi görüşüyle he, bir şey söylediğini hüküm veya fetva verdiğini kat'i surette işitmedim. Evet. Bunu Ebu Haysem'e ilim kitabında takipmiştir. Diğer bir rivayet hakikaten bu da çok dikkat çekicidir. Yani burada bunları getirmemizden Selefimizden kasıt, daha önceki Selef-i Salihimiz, reyle hüküm vermekten, bilmedikleri şeylerde, konu, yani ileri geri, geri söz söylemekten nasıl imtina ettiklerini Allah'tan korktuklarını, bize ne şekilde örnek olduklarını göstermektir. An İbni Ebi Muleyketa kal, su ile Ebu Bekir'in Sıddîk radıyallahu anhü an ayetim min kitabı Allah'ı azze İbnü'l-Muleyke nakle diyor. Es-Sıddık Allah kenz terezi olsun Allahu azze ve celle'nin kitabından bir ayeti hakkında soru sorudu. So buyurdu ki: "Ayetu'l-ardı tü tuqillu ve ayetu's-semâi tü tuzillu li. Aw ayna adhhab aw keyfe asna." İza kultu fi ayetin min kitabillâh bighayr <gülüyor> ma eradallahu subhanehu biha Allahu ekber şu söze bakın bu söz altın mürekkeple yazılması gerekiyor kendi aklıyla, hevasıyla, vereğiyle hüküm veren insanların kulakları çınlasın diyor ki hangi yeryüzü beni taşır ve hangi sema, gök beni barındırır veya ben nereye gideyim? Veya ben nasıl yapayım? Eğer Allah'ın kitabında, kitabın bir ayeti hakkında, Allah'ın murad etmediği bir mana hakkında ben bir şey söylersem, beni hangi yer taşır, hangi sema barındırır, ben nereye gideyim, ne yapayım? Evet, bu rivayeti İmam Bey Hakim kitabında tacir etmiştir. Diğer önemli meselelerden birisi de bir alimi körü körüne taklit etmek caiz değildir. Bir alimi körü körüne taklit etmek, delil sormadan ona itimal edip yani taklit etmek caiz değildir. Bu doğruları, sevapları yanında hatalarını da taklit etmek demektir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden gayri hiçbir kimse masum değildir. Bu mözüde, bu mözüle ilgili bir ayet-i kerime ile başlayalım. Kale Teala Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Bu ayet-i de Cenab-ı Hak insanların görgü üzerinde basiret sahibi olarak e, hakka tabi olmalarını dair etmiştir. Taklid üzerine değil. Kul hâzihi tebili Allah Resulü sallallahu aleyhi ve, selleme, ve sellem'in ümmetine bu şekilde hitap etmesini istemiştir. Ey Habib ki: hali hesabili. İşte benim yolum budur. Ed'u ilallah ala masire. ve Ben kendi nefsimi ve bana tabulanları Allah yoluna görgüyle davet ediyorum. İlim üzerine davet ediyorum. Bilerek taklidane değil, camidane kuru kuruya değil, bilerek Görgüyle, hakikati doğruyu anlayarak davet ediyorum. Evet. Bu ayet Gerime Yusuf suresindedir. İmam Şafi Allah kendisinden çokça kendisine merhamet etsin. Bu huslara çok dikkat eden bir alimdi. Bir sözünde şöyle buyurmuştur. Şafi'i, Ecmâ'l-muslimûne alâ men istaban lehu sünnetun arrasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem lem yahillu lehu en yeda'ha li kavli ahadim Allahu Ekber Evet bu rivayeti yani bu imam Şafii'nin bu sözünün kavlini İbn-i Kayyip ilan nakletmiş Fulani Deyi Kadir İmam kitabında nakletmiştir. Bu sözün marası şudur herhangi birisinin Görüşü, Allah Resulü'nün sünnetine terz düştüğü, herhangi bir kimsenin görüşü, Allah Resulü'nün sünnetine terz düştüğü bir Müslüman tarafından fark edilirse, o görüş yüzünden o Müslümanın sünneti terk etmesi kat'i suretle kendisine helal olmadığına Müslümanlar söz birine varmışlardır. Bir daha tekrarlıyorum. Herhangi birisinin görüşü Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine ter düştüğü bir Müslüman tarafından anlaşılırsa veya fark edilirse o görüş yüzünden o Müslümanın sünneti terk etmesi katiyen kendisine helal olmadığına Müslümanlar söz birliği varmışlardır bu konuda. Veya bu görüş, yani bu görüş kimin olursa olsun bu görüş kime ait olursa olsun kati surette sünneti terk etmesi kendisine helal değildir. Başka bir sözünde i̇mam Şafii, Allah kendisine razı olsun. Kâle-şşâti'i Kullu mâ kultu fekâne ani'l-nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme khilâf-u qavli mimma yâsihû fehadîf-ül-nebiyyi fehadîf-ül-nebiyyi evlâ ekber. Benim söylediğim her söz sözün hangisi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sahi olan haberlere hangisi muhalifse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin haberi, hadisi benim sözümden daha evladır. Beni taklit etmeyiniz. Beni taklit etmeyiniz. Bunu İbn-i Hatim e, ve Ebu, Ebu Nu'im bir de i̇bn Asakir bunu ne yapmıştır? Taklit etmişlerdir bunlar. Bu rivayet. İmam Şafi'nin bu değerli sözünü nakletmişlerdir. Diğer bir husus hakiki alim hatasını fark ettiğinde hatalı bir hüküm verdiğini anladığında hakiki alim hakka dönen alimdir. O hatalı görüşünü terk edip hakka dönen insan bu e, alimler ancak hakiki alim olabilir. Ve bu mevzuda Meze imamlarından olsun, tabiin i tabi, tebi, tabi, tabi, tabi olsun buna benzeyen, e, hata edip de hakkar ucu eden aralarında çok insanlar görmüştür ve çok nakillerde gelmiştir. Bize bunlar örnek olmaktadırlar. Kâle-şâfi <gülüyor> imam <Şafi> şöyle buyurdu. Kullu mes'eletin sahha fîha'l an rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem inde ehlil nakli bikhilâfi mâ kult fâne râci'un anha fi hayâtî ve ba'de mevti. Sübhanallah. İmam Şarbi ne kadar büyük bir insanmış. Hangi meselede nakil, ehli nakil indinde yani hadis ehli indinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sahih bir haber varit olursa benim söylediğime muhalif sahih bir haber varit olursa herhangi bir meselede ben o sözümden hem hayatında hem de öldükten sonra dönmüşümdür. Hangi mesele olursa olsun, ben, o konuda, nakil eğilimden, yanımda, Allah <gülüyor> Resulü sallallahu aleyhi ve sellemden sahib bir haber varit olduysa, hangi mesele olursa olsun, herhangi bir meselede benim sözüme muhalif olarak, ben o sözümden, hayatında da, öldükten sonra da, dönmüşümdür. Evet, bunu Ebune'in, uf, Heravid naklediyor. Bir de, de naklediyor. Bir de İbn-i Kayyır Yelam-ı Mvakkî'in kitabında Fulani'de İkaz kitabında nakletmişlerdir. Şurada çok dikkat çekici bir vaka geçmiştir. Abdullah-ı Nüvehv ile İmam Malik arasında. Kale Abdullah-ı Nüveh Semiyatü maliken suyla an taklili esab-ı ericleyin fil vudu. İmam Malik diyor ki İmam Malik İmam Malik'ten işittim. Kendisine ayakları insanın ayak, ayaktaki ayağın parmaklarını abdeste olmasından kendisine soruldu. Fekal neyse zelike alemnaz dedi ki insanlar üzerinde bunda herhangi bir hüküm, yani Farsi yer, yani sünnet, sünnetmiş, müstahabılık, böyle bir şey yok. قال فَتَرَكْتُوا hatta خَفَ النَّاسِ İnsanlar, yanından aile girinceye kadar, insanlar hafleyinceye kadar onu e, bıraktım, terk ettim. O halde bıraktım. Tabi insanlar çıkınca, herkes azalınca, gidince, baş başa kalınca veya az bir e, toplu kalınca, فَقُتُ <gülüyor> لَهُ dedim ki ona, Eindena <gülüyor> fi dedim ki bu bizde sünnettir. Fa qala <gülüyor> Dedim ki bu nasıl olur? O da nedir o senin bahsettiğin sünnet? Yani delil nedir? Kultu ona dedim ki ondan sonra senedi zikrediyor. Cevayiti senedi zikrediyor. Ve senedde en son olarak Ali Müstevlid İbn Şaddad kureşi sahabe Müstevlid İbn Şaddad el-Kureşi'den قال buyurdular ki رَأَيْتُ <gülüyor> رَسُولَ sallallahu aleyhi ve عَلَيْهِ وَسَلَّمَا يَذْلُكُ بِخِمْصِرِهِ مَا Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi abdestte ayağın parmakları arasında baş parmağıyla ovaladığını gördüm. Dedi. Fakal İmam Malik buyurdular اِنَّ هَذَا الْحَدِيرُ حَسَم Bu çok güzel bir hadis-i şeriftir. Bi illa سَم ben bunu daha önce katiin işlemiştim. ancak şu an bunu işittim ben bu rivayeti. Simme semi'a tu ba'de Ondan sonra duydum ki, ha? Yes'alu fe'umru, yes'alu fe'amru bi takli' Sonra duydum ki kendisine bu soru sorulduğunda ayaklarının parmak aralarını ovalamanın gerekli olduğu fetvasını veriyordu yani hatta dönüştü. Bunu İbnü'l-Bihatim Câmiu't-Tâdil kitabının mukaddimesinde nakletmiştir. Süyh hadiste de varit olmuştur ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kullu beni Adem'e hatta Adem olun, yani insan olun, hepsi herkesi istisna olarak hata eden, he hata edendir. Adem oldu, insan hata edendir. Çok çok bile hata edendir. Lakin وَخَيْرُ et اَتَّوَّابُونَ Bu hata edenlerin en hayırlısı tövbe edenlerdir. Hatasından hakka edenlerdir. Tövbe edenlerdir. Bunlar en hayırları. Hatada isra edenler değil. Hatasında sahil olmayan, doğru olmayan görüşünde ilgâh edenler değil. Hatasından hakka dönenler. Evet. Tövbe edenler. Son meseleyi görüyoruz. Böylelikle baktımızın e, vakit yani bantı doldurma yönüyle kalan kısmı alamayacağından inşallah kalan kısmı bir dahaki derse, derse bırakarak son kısmını görelim. Alim yetiştirmeyen, muhterem kardeşlerim alim yetiştirmeyen bir İslam toplumu bilinir ki günahkardır. Çünkü bir faziyet terk edilmiştir. Bu da alimsiz bir toplumun helakı demektir. Alimsiz bir toplumun helakı demektir. Onların cehaleti demektir. Bir sürü hayırlardan onların mahrumiyeti demektir. Cehaletle ilahi hükümlerin çinlenmesi demektir. Cehaletle ilahi hükümlerin çinlenmesi demektir. Neticede, ilahi hükümlerin yok olması demektir. Binaenaleyh, âli yetiştirmeyen bir toplum, günahkar sayılmıştır. İlim öğrenme, farz-ı kifayedir. Müslümanlar bunun üzerine ihtimam göstermezlerse, bu farziyet üzerine ihtimam göstermezlerse, bu farziyeti terk etmeleriyle, Cenab-ı Hak onları hesaba çekecektir. Dersimizin kalan kısmında, İslam'da alimin, yani bir toplumda, İslam bir toplumda alimin yeri, vazifesi nelerdir ve bir İslam alimin ahlakı nasıl olmalı, Kuyuları ahlakı ne şekildedir? Bir iki tarihten gel geçmiş, tarihten, İslam tarihinden, İslam alimlerin hayatlarından bir iki örnek vererek, bu bahsimizi yani bu dersimizi e, tamamıyla itmama sona erdirmiş olacağız. Cenab-ı Hak cümlemizi işitip de güzelce itibar eden ihlas sahibi olan, samimi olan ilme değer veren ve alimlere saygısı olan bir toplum haline getirsin. Cenab-ı Hak bizleri kendisinin rızası ve hoş olduğu ameller istikametinde yürümeyi e, nasip müsterisim. Evet. Amin ve akhir davala elhamdülillahi rabbil alamin. Öğrencilerin dersle ilgili sorular varsa sorabilirler. Haya imantan aynı anlamışsın Evet. 2. öğrenmekten haya etmek, minnettar olmak Evet. Şimdi, burada tabi bu iki rivayet arasında tenakuz gibi bir durum görünebilir. Yani haya e, imandandır. E, hadiste de yani kişinin ilim öğrenmemesi, mesela, öğrenmede haya etmemesi meselesi var. Bu belki tenakuz gibi görünüyor. Oradaki haya ile buradaki haya arasında fark vardır. Diğer yani birinci hadiste haya imandadır meselesinde kişinin kardeşlerine karşı edepli, saygılı, hayakar olması her gelişi güzel sözü söylememesi yani her şeyi söylemek mert değildir. Bazı şeyleri söylemekten onun hayası imanı müsaade etmemesi bu kubattandır. Lakin burada İnsanın ilim öğrenmede hayat sahibi olması bu tabi İslam bunu bu şekilde kabul etmemiştir. Çünkü ilim öğrenmede çekinen bir insan aslında ilim öğrenemez. Yani bu konuda yani e, ilim öğrenmede soru sorması, ilim öğrenmesi, öğrenmesi İslam bunu katiyen yani hayasızlık sınıfına sokmamıştır. Bilakis bunu fazilet saymıştır. Çünkü niye? Bir insanın size soruyorum, hayası, utanma duygusu olması, nelerde haya edeceğini, nelerde utanmasın gerekli olduğunu nasıl öğrenecek? Ancak ilim öğrenecektir. Önce ilim sahibi olacak, öğrendiği o ilmiyle haya sahibi olacak. Ama cahil olan bir insan kendisinden hiç ummadığınız, beklemediğiniz sözler çıkabilir ağzından. Niye? Çünkü cehaleti ona her şeyi söylemeye müsaade etmiştir. Ama ilim sahibi olsaydı hayas sahibi olurdu. Yani önce ilim, ilim hayadan önce ilim gelir ondan sonra haya gelir. Tabi bu demek değildir ki ilim öğrenen bir kimse hayas olacak. Yani ilim öğrenmeden utanma yoktur. Fakat ilim öğren, yani öğrendiği ilim aldığı kimseye karşı tabii ki saygılı, edepli, mütevazi olacaktır. Yani burada hayal burada geçerlidir. Fakat ilim öğrenirken soru sormada, öğrenmede hayal yoktur. Ona edepli olmadan, mütevazi olmada hayal konusu geçerlidir. Evet. Böylelikle iki hadis arasında bir çalışma yoktur yani. Belki zairen böyle bir görünmüş, böyle görüntü olmuş olsa bile. Evet, mesele anlaşıldı. Evet. Başka bir soru var mı? Az çok mesele açıktı yani. Ya bir açık, de bir sorun. Mesela fazla hmm. yeri dedin ya mesele. Şimdi bu fazla yeri bir fazla yerler mi geçer? Yani mesela en kötü bir şey orman meselesinde hadisler. Evet, şimdi burada hadis-i serifte Allah'ın Mesela sevdiği yerler, bir de sevmediği yerler olarak iki ayrılmıştır, evet. Değil mi? Allah'ın sevdiği yerler, Allah'ın anıldığı, Kur'an okunduğu, namaz kılındığı, ibadet edildiği, Allah'ın razı olduğu yerler, Allah'a tabii ki bunlar en olan yerlerdir. Fakat çarşılarda galibiyetle, şeytanların hürri daptığı, tamam mı? İnsanların aldatıldığı, hilekânının yapıldığı, sahtekânının yapıldığı, yalan söylendiği, Tamam mı? Ondan sonra insanların birbirle sıkıştığı yani her şeye her şeye müsait olan bir meydan olduğundan dolayı günah işleme binerhaleyh bu e, Allah Allah'ın e, sevmediği yerler hale gelmiştir. Ama bu demek değildir ki biz çarşıdan bir şey almayacağız. Bu manasına gelmez. Mümkün olduğu kadar çarşıda e, dürüst doğru olmaya ve insanlara sık yerde karışmamaya ve yürürken Allah'ı hatırlamaya hadiste geldiği gibi çarşıdayken peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselam La ilahe illallah vahdu la şerik ale El ve kadir <gülüyor> <gülüyor> Sözünü devamlı tekrarlamaya e, çalışmamız gerekiyor. İnşallah. Yani o çarşıların hayırsız olması şerli olması çarşıdaki bulunan insanların bütün hepsinin hayırsız Allah'ın sevmediği insanlar olmasını gerektirmez. Evet. Başka soru var mı? Evet. Oldu. Dilleriniz dil Allah sizden razı olsun.